إلا وأنتم مسلمون يا أيها ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله وقولوا قولا سجدا. يصلح لكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل كل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الاخوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب İbni Süleyman, İbni Abdurrussul ve Ebubekrullah, üç esasla bunun delilleri adlı risaleyi şerh etmeye sizlerle beraber devam ediyoruz. Geçen hafta değindiğimiz üzere Şeyhül İslam ve Müslimin Muhammed ibn Abdullah hab, kitabın öz olan, öz konusu olan, asıl konusu olan konuya girmiş, konuya değinmiş, ilk esasa bir giriş yapmıştık ve bir giriş yapmıştık. İlk esası bitirip şerh etmiştik. Bugün ise inşallah İkinci esas olan kulun dinini bilmesi ile ilgili olan bahse geçeceğiz. Dediğimiz ve daha önce açıkladığımız üzere kul kabre girdiğinde iki gelip ona sorduğu üç tane soru vardı. Rabbin kim? Dinin ne? Ve sana, size gönderilen bu adam kim? Yani peygamberin kim? Bu ise ikinci büyük esas olan ''Dinin ne?'' sorusuna doğru olan cevabın şerhini yapacağız. Eğer kul bu soruya nasıl cevap verirse kabirde muvaffak olur. Nasıl hazırlanırsa bu dünyada, onun gereği nasıl amel ederse kabirde ona muvaffak olur. Bunu inşallah elimizden geldiğince şerh etmeye başlayacağız. Ama ondan önce adetimiz üzere, noktat üzere metni dinleyeceğiz ezberleyen arkadaşlardan. Yine önceliği Hollanda'daki arkadaşlara vereceğiz. Evet, oradaki arkadaşlardan selam olaikom. Merhaba, selam. Kim başlıyor? Musa başla. Evet, Musa başla. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. El asrul, el asrul, el asrul tani. وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالتعاتي، والبراءة من الشرك وأهله، وهو الثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام السلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم الرمدان وحج البيت لله الحرام، والدليل الشهادة قوله تعالى شهيد الله. أحسن. طبعا فالدليل الشهادة قوله تعالى. فشأ. والدليل شهادة قوله تعالى شهيد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته أول العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آه يتر موسى آفن أحسن. إيه علي داميت. Ali yolda hocam Ali gecikti bu oldu. Abdulmelik devam et. Selamünaleyküm. Aleykümselam Allah varakas. ومعناها لا معبود بحق الا الله وحده لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته kemâ ennehu lâ şerîke lehu fî mûlkeh. خلاص يكفي نعم. Evet, kim var başka? Başka yok hocam şu anda ya. Ne? İçler var eserken... Arkadaşlar yolda da onlar. Tamam, evet, burada kim var? Arkadaş, ve tefsiru hallezî ve tefsiru hallezî ve ve zifahâ ve hûlhu teâlâ ve izkâle İbrahim'u'ni kavmihî bara'un مما تعبدون إلا الذي إلا فطرني فإنه سيهدم وجعلها وجعلها كلمة باقية في أقبه لأنهم يرجعون في أقيبه. قل يا إِيَّاَ أَهْلَ الْكِتَابِ اتَعَالَوْا كُلِّيَّ سواء بيننا وبينكم إِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نعبد... نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ولا فَإِنْ تعاون فَقُولُوا اكو مشندو لان بأن... باننا ياما مسلمون فدليل شهادة فدليل شهادة فدليل شهادة ان محمد رسول الله قبل وتعالى رسول من أنفسكم السلام عليكم يا منين او القريب فضليل صلاتي <تصفيق> صرنا محمد رسول الله والله شهاده ان محمد رسول الله جاءه <تصفيق> أن فيما انزل وتصديقه فيما اقرئ ليس نكثنا وما نهى عنه, عنه. عنه. دون الله يوم بعده والله يوفقه الله الا بما شرع التوحيد وقوله تعالى ان وما وما إلا إلا الله له فانصاه وليتي ويقيم الصلاه ويفو الزكاه ويدفع الزكاه وذلك دين وذريته الصيام ودليل الصيام قوله تعالى قل يا ايها الذين امنوا قل آمن يا أيها الذين امنوا يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام صيامو صيامو كما كتب الله كتب على المذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج والدليل والمصر ودليل الحج قوله تعالى وللله قال الناس في الجلبي من استطاع إليه سبيلا إليه سبيلا الله كفر إن الله, الله غني Anil alemini. Evet, aferin. Evet, Olanda'daki arkadaşlar, Levent kardeşimiz biraz önce yolcu ettik. Havaalanına. Cezasını ödedi gitti buradan. Ona göre buraya gelip bizi ziyaret edecek olan arkadaşlar ayağını denk alsın yani. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Bugün, söylediğimiz üzere, ikinci esas bu kitabın, Mesela, bu kitabın içeriği olan üç esasın ikincisini şerretmeye başlayacağız. Geçen derslerimizde, Özellikle birinci esas açıklamadan önce ondan önce yapmış olduğumuz girişlerde değindiğimiz temel konu, ana konu peygamberlerin gönderiliş gaye amaçları insanların yaratılış gaye ve amaçlarıydı. Allah Allah insanları ve cinleri ne için yarattı? Hangi gaye için yarattı? İnsanlardan istediği ne? Gönderilmiş Resullerin, peygamberlerin kavimleriyle yaşadıkları problemin asıl kaynağı neydi? Neden bunların arasında savaşlar çıktı, sorunlar yaşandı? Bunlara değindik ve bunun cevabını ne olarak söyledik? Sorun, allah Teala'nın ibadete layık tek ilah olduğunu, kabul etmemek olduğunu söyledik. Aleyküm Allah'a emanet İşte o ilk esas, yani asl evvel marifetul abdi rabbehu, kulun Rabbini tanıması, ne olarak tanıması? Mağbud olarak tanıması, ibadete layık, tek ilah olarak, tek hak ilah olarak tanıması aslını burada işledik, gördük. Ki bu bunun manası ihlas. Yani ihlasın tarifi nedir diye söylediğimiz zaman o da kulun ibadetini yalnızca yalnızca Rabbine yönelmesi, yaratıcısına yönelmesi, La ilahe illallah dediği, dediğinde, Allah'tan başka ibadete dair, hak, hiçbir ilah yoktur, manasını idrak edip, anlayıp, gereğince amel etmesi. İşte, bir amelin salih olabilmesi için ilk gereken şart bu. Ne arkadaşlar? İhlas. İhlas. Yani, ku, ondan dolayı arkadaşlar, kabire gömüldüğünde, kabire sokulduğunda, meleklerin sorduğu İlk sorunu olacak? Rabbin kim? Tabii Rabbin kim derken, bunun manası sorduğumuz üzere, yani, seni yaratıcı olarak kabul ettiğin, yeri ve göğü yaratıcı olarak kabul ettiğin, o Rab var ya, ona ibadeti, yalnızca ibadeti ona yaptın mı, yapmadın mı? Bunun içerdiği mana bu. Zira bütün insanlar, yaratıcı olarak, rızık verici olarak, yeryüzünü çekip çevirici olarak, malik olarak, her şeyin sahibi olarak, Allah'a sahibini alıyordu, Biliyorduk. Bunları biz zaten daha önceki derslerimizde söylemiştik. Bugün ise İslam, yani amel kul dünyaya ne yapmak için gönderildi? Tevhidle Allahu u Teala'yı birleyerek ibadet etmek için gönderildi. Salih ameller yapmak için gönderildi. Nedir bu yapması gereken salih ameller? Şimdi önce öğrendik ki, kul yapacağı salih amellerde ihlaslı olmalı. Mekkeli müşriklerin ve Mekkeli müşriklerden önceki diğer müşrik toplulukların düşmüş olduğu probleme düşmemeli. Bakınca bu duruma düşmemeli. O da neydi arkadaşlar? Şirk. Çünkü allah Teala'nın çok sert bir şekilde tehdit ettiği, vaid ettiği en büyük, en büyük günah neydi? Şirk. Allah-u Teala ne diyor? İnnahu men yusik illah. Kim Allah-u Teala'nın ortakası olsa ne olur? Fakat harramallahu aleyhi cenneh. Allah ona cenneti Ve tutar. Onun sığınaha gireceği yer neresidir? Ateştir. zalimin Zalimlere de bir yardımcı yoktur. Yani Lokman Aleyhisselam'a bakıyorsun çocuklar ey çocuk diyor Ya tuşşik billah Ya bu ne? Ya tuşşik billah İmni şirkete zulmü azim. Zira şirk en büyük zulümdür. O halde ilk aslı inşallah öğrendik. peygamberlerin gönderilmiş amaç he, hedeflerinin insanları bu söze davet ettiklerini öğrendik. Bugün ise arkadaşlar bunun üzerine bina edilen ne var? Salih ameller. Yani yapacağımız ameller. Bizden ne isteniyor? Yapmamız gereken imadetler ne? İşte bunun da tarifi nerede saklı? İslam. Yani allah Teala'nın ilk peygamberden son peygambere kadar tüm insanlara gönderdiği amel etmeleri istediği zahiri, dış görüntüsü olan amellere biz ne diyoruz? İslam diyoruz. Bir de ne var arkadaşlar? İslam olarak söylediğimiz bir mana var, iman. O da nedir? Daha önce de açıkladığımız üzere yalnızca, yalnızca ne yapılması? İbadetli Allah-u Teala'nın Bütün peygamberler bu bakımdan İslam'a ne yaptılar? Davet ettiler. Yani her peygamber Allah'a ibadette birleme konusunda davet ettiği için biz ne diyebiliriz? Her peygamber İslam'a ne yapmıştır? Davet etmiştir. Kendi çağında, kendi asrında peygamberine inanan herkese biz ne diyebiliriz? Müslim, yani Müslüman. Diyebiliriz, Müslümandır. Bu manada İslam genel umumi bir mana içerir. Bir de özel manası var İslam'ın. O nedir arkadaşlar? Özel manası. İslam'ın. Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah'ın oğlu oğlu Kureyş-i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen amelleri içeren, zahir amelleri içeren ibadetler. Yani mesela namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, onun peygamber olduğuna şahidit getirmek gibi bu tür ibadetler daha önceki kavimlerde ne yoktu? Bu tarzda, bu bakımdan, bu biçimde yoktu. Mesela Allah-u Teala ayette gelecek orucu size farz, sizden öncekilere farz kıldığımız gibi ne yaptık? Diyor, sizlerin üzerine farz kıldık. İzlememekleri oruç farzı ama onların orucu Ramazan'da mıydı, kaç gün tutuyorlardı, nasıl tutuyorlardı? Bunları daha göreceğiz, bilmiyoruz. Bu manadan baktığımız zaman İslam kelimesine ne oluyor? İslam daha özel bir mana içeriyor. O da ne? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş. insanların ondan sonra ona uyumakla emrolundukları zahir ameller. Buna biz ne diyoruz? İslam diyoruz. Nasıl bir İslam bu? Bu hususi, dar manada, özel manada İslam. Ama geniş manalar düşündüğümüz zaman ne diyoruz? İlk Peygamberden son Peygamber'e kadar bütün Peygamberlerin davet yapmakla emrolundukları olundukları, ne duru davet yapmakların olundukları şey, Allah'ı birlemek. Ne birlemek arkadaşlar? Ne de birlemek? Allah'ı kul kul, Allah'ı Allah için yapmış olduğu fiillerini ne yapması? Birlemesi. Namazında, duasında, adabında. Gahle, korkusunda, recasında, umudunda, huşusunda, haşyetinde, burada saymış olduğumuz ve daha önce zikretmiş olduğumuz bütün ibadetlerin ne yapması lazım? Bu, Allah'ı birlemesi lazım. İşte bütün peygamberler de bu amaç ve gaye ile Ne diyor Allah-u Teala? <gülüyor> Biz ne yaptık Nuh'u? Kavmine gönderdik. O ne dedi kavmine? O ne dedi kavmine? يَاْ قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ اَاْ قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a vaad edelim. مَا لَكُمْ مِنْ اِنَاهِنْ غَيْرُهُ Ondan başka sizin için ibadet denilecek bir ilah yoktur. Bakın Nuh ne şey yapıyor, kavmine neyi tavsiye ediyor, neyi davet ediyor? İslam'ı. Hangi manadaki İslam'ı? Yalnızca Allah'ın birlenmesi olan İslam'ı. Yoksa Nuh insanlara Ramazan geldiği zaman, sabah insaktan, akşam iftara kadar Oruç tutu manasındaki İslam'ı emretmiş mi emretmemiş mi bu manada bizim bilgimiz yok. Bu bakımdan size diyoruz bu İslam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilmiş hususi bir İslam'dır. Ama diğer manada, tevhid manasında İslam, umami bir İslam'dır. Ondan dolayı Allah-u Teala ne diyor? İnnet dine indallah, muhakkak ki Allah katındaki tek din, el-İslam, İslam'dır. Yani ne demek İslam'dır? Allah'ın ne yapılması? birlenilmesi. Yani tüm asırlar boyunca, tüm çağlar boyunca Allah-u Teala'nın insanlardan tek ettiği, tek istediği, yapmalarını emrettiği din hangisi? İslam. Yani bunun manası onun birlenmesi. Ama özel manada, özel manada e, İslam ne demek? Dediğimiz gibi İslam'ın beş artı olan, kelime-i şehadet, namaz, e, zekat, harç, oruç, bunlar. İslam'ın beş artı. Bu manada bu özel işte kulun Yani bizlerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gören insanların bilmemiz gereken nokta, husus bu. Yani İslam'ın genel manasıyla bilmek, idrak etmek. Onu zaten biz nerede açıkladık? Kulun Rabbini tanıması bazında açıkladık. Öğrendik. Burada ise hususi manada, dar manada İslam'ın anlamını ne yapmalı kul? Öğrenmeli. Alimler dediği üzere kul bunu hayatında bir de yapmalı? idrak edip, anlayarak söylemeli, hayata tatbik etmeli, kelime-i şehadeti mesela. Bunları hayatında öğrendiği zaman, onun üzerinden artık o farz-i ayın dediğimiz her kişinin özel olarak öğrenmesi gereken yükümlülük ne var? Kalkar. Ama kul hayatında bunun manası öğrenmemiş. Tamam diyor, bizim kalbimiz temiz yani diyor. Ama yani, la ilahe illallah da diyoruz ama manasını bilmiyoruz diyoruz. La ilahe illallah ne demek? Eşhedü ve la ilahe illallah enne Muhammeden Resulullah'ına bilmiyorum diyor. Bu adam bunu söylese de, manasını bilmeden itikat ettiğini zannetse de, kalbini temizlese de ona hiçbir faydası olmayacak. Çünkü hayatında bir defa daha olsa ne yapması lazım o adamın, manasını öğrenip kalbini ona ne yapması lazım, akit etmesi lazım. Yani bağlanması lazım, kalbinde ona inanması lazım. İşte kulun kabile girdiği zaman sorulacağı ilk soru, Şeyh-i İslam ve Müslim'in adını da dediği üzere, marife tutun, İslam bilme dinle. İslam dininin belirileriyle ki kul ne yapacak bilecek. Hac ile farkımız, zekatla farkımız, oruçla farkımız. Bunları hele bakın. Şehid Kadir'in İslam dini dilimleri bilinmesi diyor. Sonra susmuyor. Devamından diyor ki İslam'ın mertebeleri var, rükünleri var, 5'tir. Sayıyor kelime-i şehadet. Ondan sonra diyor kelime-i cahil'in kelime-i şehadetin delili şudur. Naval'ın delili şu. Zekatın delili evet. Niye burada deliller zik ediyor. Diyor bu kitabı okuyan Dinleyen, ne yapsın, bu delilini de duysun onların manalarına itikad etsin ki imanın olsun, İslam konusunda İslam'ın olsun gerçekleşmiş olsun yoksa insan, ben Müslüman oldum demekle ene-Müslüm demekle ne olmaz? soru olmaz, daha sonra söyledik bu konu bilgisayar gereken yazmış olduğun şifre gibi bir şey değil bu yani bilgisayarda şifre, şifre yazıyorsun anlamsız şeyler yazabilirsin gözlük yazarsın, gözlük yazarsın, gözlük yazarsın şifreye ne yazarsan yaz Benden bir anlam istemiyor, sonrası bir zer onu alıyor, açıyor ama kelime-i şehadet böyle anlamı olmayan ne söyle anlamını bilmeden söyledin, bilin de tekrarladığın bir söz değil. İçerdiği mana var. İçerdiği mananın gerektirdiği neler var? Sorumlulukları var, şartları var, erkanı var. Bunları yerine getirdikten sonra kişi ne oluyor artık? Müslüman oluyor, daha sonra ne oluyor? Mümin oluyor, daha sonra ne oluyor? Muhsin oluyor, İslam mertebesine ulaşıyor. Şimdi Şeyh ki, nedir İslam? Aleyhisselam. İslam, huval istislam lillahi bit tevhid. Bakın, İslam'ı tarif ederek diyor ki, istislam lillahi bit tevhid. Allah'a yapmak? Teslim olmak. Nasıl teslim olmak? Tevhid yine. Dikkat ederseniz bu ifadede, alimler diyor ki, Şeyh bu ifadesiyle kalbin amellerini zikrediyor. Kalbin amellerini. Allah'ı birleyerek neyde birleyerek? Onun ibadete layık tek ilah olduğunu kabul edip ibadetlerde kul Allah'a karşı sunduğu Allah için sunduğu fiillerinde, kendi fiillerinde Allah ne yapacak? Birleyecek. Önce kalpten buna ne yapacak? Teslim olacak. Sabah akşam dizilerinde okuyoruz. Ne diyoruz? Allahumma eslem tu nefsi İleyk. Ne diyoruz? Ey Rabbim nefsimi sana ne yaptım? Teslim et. Yani Müslüman da bu demek. Müslüm de demek Kendini Allah'a teslim eden, önce kalbinle kendini teslim edeceksin. Sonra bunun kıyarılağı bir taahhüd. Allah'a itaat ederek boyunleyeceksin. Allah'a itaat ederek, boyunleyerek itaatlerde, amellerde bulunacaksın. Bu ne içeriyor arkadaşlar? Ne ifade? ediyor? kulun amellerini. Yani önce kalbiyle rahim olacak, teslim olacak, sevile inanacak. Sonra bunun bir tesahhüdün olarak amellerine gelecek. İbadete yönelecek. İbadetini kime yönle, yönelerek yapacak? Bu kitabın ilk aklımıza zikrediğimiz gibi, zikrediğimiz gibi kendisini yaratıcı olarak, rızık verici olarak kabul ettiği o ilaha yapacak. Çünkü velberâetumüne şirk ve ehlihi Şirkten ve şirk ehlinden, müşriklerden ne yapacak ki Uzak olacak, deri olacak. Deri olacak, uzak olacak. Daha önceki derslerimizde söylemiştik, yani Allah-u Teala İbrahim'de güzel bir örnek vardı diyor. Kime örnek olarak gösteriyor ilk önce? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Çok güzel bir örnek var orada. Sebep? Çünkü İbrahim ve ona iman edenler ne dediler kavmine? İnneni, benden dedi, Bera'un minna ta'budun. Ben, sizlerin ibadet ettiklerinize vereyim. Yani İbrahim aleyhisselam sevgili duruyor, amel de ediyor. Ama bunun da ötesinde ne yapıyor? Bir de var? Beri olduğunu ilan etme, uzak olduğunu ilan etme, buz etme var. Aileler de var ki, yani beri olma tek bir basamaklı, tek aşamalı şey, bir şey değildir. E ben beri oldum, uzak oldum diyerek içim içimden ne yapamazsın, çıkamazsın. Ne yapacaksın? Buz edeceksin. Yani beri olmak demek önce kalbinde buz, buz. demek evet, buz? Nefret. Kıyacaksın. İçini kullanacaksın. Dediğim gibi ya burada biz şimdi ağzımıza alınmayacak veya zikretmekten, dilimizde söylemekten utanmış olduğumuz, insanların işlemiş olduğu bazı günahları burada zikretsek herkes ne yapar? Subh'a Allah, Allah yapar da herkes öyle yapar. İşte şirk gibi bir amellerin en çirkini olan, insanların yapabileceği en çirkin amel olan bir şey zikrettiği bir zaman da insanın bu aralara yapması lazım, tüylerinin kalkması lazım. kalbinin sert sert atması lazım. İğrenmesi lazım, midesinin bulanması lazım. Şirk lafını duyunca, bir insanın şirke üstünü görünce. Bu ilk atmasama, bu zetmek. Yani Allah-u Teala teslim oluyorsun teclif Ondan sonra ona itaat ederek boyun yiyorsun, ameller sunuyorsun. Ve daha sonra ne yapıyorsun? Diyorsun ki, ''İnnen ibarâun, imnâ ta'budûn'' ''Ben sizlerin ibadet ettiklerinden veriyim.'' Yani berey demek ilk basamağı buz etmek. Tamam. Ondan sonra düşmanlık geleceksin onlara karşı. İçinde bir düşmanlık destekliyiz. Yani bu buz etmenin diyorlar gelmek ilk basamağı budur. Yani buz etmek bunu kapsar. Buz etmek sadece katli olmaz. Düşmanlık geleceksin. Daha sonra diyorlar ki tabii bu düşmanlık etmek yani avam için. Çünkü avam yani ne yapar? Yani avamın limenin tabakası burada ortak tabii. Düşmanım geleceksin. Ondan sonraki basamak tekfir olunanları. Allah'ın ve Resulü'nün tekfir ettiğini ablarsın. Tekfir edeceksin. Tabi bu neye bağlı? Bunu cahil adam yapabilir mi? Yapamaz. Bu ilme bağlı. Alimlere bağlı. Yani bu zekmenin bu ikinci basamağı olan düşmanlıktan sonra gelen tekfir etme basamağı. Kimlere kitap sorumluluğu var? Alimlere. İlim et. Tekfir etmeye. Yani sen kalkıp, ya işte şu adamı yordun, şöyle yapıyordu, kafir. diyemez, Niye diyemezsin? Çünkü sen cahilsin. Yani o adama yaptığı şeyin içeri şey küfür müşür olduğunu bilmiyorsun. Çünkü sen o adamın durumunu bilmiyorsun. Yani gerekmiş atlar da yok. Ama bir ilim ehline konuşursun, ilim ehline sorarsın. O adam buna hükmeder, tekfir eder. Sen de kalkıp ondan sonra ne yaparsın? Onun tekfirlerine bilayar, tekfir edersin. Üçüncü basamak, İlan edildiğinde yöneticiler tarafından çağrıldığında insan ilan edildiğinde onlarla beraber ne yapması? Onlara karşı savaş etme, cihat etmesi. Bu da buzdandır Sahabelerine yani bakın. Hemşerilerine, kardeşlerine, akrabalarına, babalarına karşı kılıç çekmişler. Hatta hani Bedir Savaşı'nda esirler alınınca biliyorsunuz meşhur kısa Hoca radyalan cin fili alınması gerektiğini görüşünü sunuyor. Peki fil alalım. Tabii yumuşak. Sema radyalan ne diyor? Öldürelim hatta diyor. Herkes kendi akrabasını öldürsün ki Allah böyle yaparak bizden ne yapsın diyor. Bizim soneytimizi görsün. Niye? Çünkü ne var arkadaşlar? Tevhidi anlamanın alameti var, bir işareti var. Ömer radyalan diyor. Tevhidi anlamış Allah'a bu oyu neymiş, ibadetler, ithaklar da buluyor, şirk ehline karşı öyle bir düşmanlık var ki ne yapıyor? Diyor ki bırak yani herhangi birimizin hepsini onların kılıcıya geçirmesini herkes kendi akrabasını yapsın? Müslük akrabası, Allah'a ortak koşan akrabasının herkese ne yapsın? Öldürsün. Biliyorsunuz yani sahabeden bu manada ne var? Çok kısa var. Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resul'ü duydum ki, yani böyle duyuyorum babamın öldürülmesi en olacak herhalde? Bunu diye başkasını emretme. Olacak ki o öldürülen adama karşı kalbinde neyse derim. hissederim? Bir kilise derim. Ben izin ver, ben babamın adını diyor. diye. Niye? Bir neden söylüyor bunu. Yani babasına, babasıyla olan sıkıntısı, problemi ne? Mal mülk miras dağıtımını. Babası Allah'ın yaratıcı olduğunu, varlık verici olduğunu mi inkar etti? Hayır. filakis <gülüyor> babası Allah'ın var olduğunu söylüyor, yaratıcı olduğunu söylüyor, rızık verici olduğunu söylüyor. Yeni yiyor, yaratanın olduğunu söylüyor. Her şeyin maliki sahibi olduğunu söylüyor. Peki sorun ne? Sorun. Babasının sorunu Allah'la birlikte Allah'la birlikte bakın. Allah'la beraber başka ilahlara ne yapması? İbadet etmesi, ibadet yönlendirmesi zarf etmesi. Sorun bu. İşte biz ne yapacağız arkadaşlar? Buğuz edeceğiz. Bu ilk olarak abuzuna düşmanlık edeceğiz. Tekir edilmesi gerekenleri şartlarıyla birlikte tektir edeceğiz. Genelcilerin evet, onlara karşı savaş ilan etmesi durumunda onlara ne yapacağız? Ee, savaş edeceğiz. Yok Şeyh İslam. Waalaikumu a rahmatuillah. İslam kaç İslamcılık kaç mertebedir? Üç. Nedir onlar? Al İslam ve al İman ve al İhsan. Üç mertebedir. Hadiste gelecek. Cebrail Aleyhisselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, sahabe kılığında, cehye, kelbi kılığında gelip, dizini dizine dayayıp, ellerini dizinin üzerine tutup, İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye sorular sorarak, daha sonra da cevabını alıp, cevabını doğrulayıp, oradan ayrıldığı meşhur kısa. Bu kitapta da inşallah gelecek. Yani bu din üç mertebe. İslam, şu anda açıkladığımız mertebesi bu. İman ve İhtan. Nedir bu İslam? Diyor ki Şeyhül İslam kullü mertebetimizde her erkan, bu her mertebenin, yani İslam'ın, imanın vardır? Bir, vardır? Birden fazla erkanı vardır, zutunları vardır. Ya tek bir şey değildir. Erkâdur İslam, Hamze. İslam'ın hükümleri kaçtır? Beştir. Nedir o ilk hükümün, ilk esası? Şehadetü en la ilahe Allah ve enne Muhammeden Resulullah. İlk esas bu. Kişi bunu söylemeden bu dünya ne alamıyor? Sonra ne geliyor? Bu ikam-ı Namazı yapmak? i̇kam etmek. اِقَامُ السَّلَا وَاِيْتَاءُ الزَّكَاءُ Ne yapmak? Zekâ vermek. وَسَوْمُ رَمَضَان Ramazan orucunu tutmak. وَحَجُ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَمَ Allah Teala'nın beyt-i haramını ne yapmak? Hac etmek. Zira Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Malum dinlen hadiste. بُنْيَلْ إِسْلَامُ عَلَى خَمْسِل İslam 5 şey üzerine ne yapmıştır? Günah edilmiştir. شَهَادَةِ اَنْ لَا إِلَٰهِ اِل sallan Muhammed'e Resulullah ve ikam-ı salat, itai'z zekat ve hac ve savmı Ramazan ve hacci Beytullah, o hac ile mana sadaileyi sebebiyle bu beş esasla İslam'ı demiştir. Şimdi delillere geçiyoruz. Görünüz, müellif rahimehullah, "Edalilü şehadeti" kavluhu taala. Şimdi şahit Derin olarak burada zikrettiği Sehidallahu enlehu la ilahe illa hu Allah-u Teala şahittir. Allah-u Teala şahittir. Neye şahittir? En la ilahe illa hu Allah'ın şahitlik etliği husus ne burada arkadaşlar? Kendini şahit olarak gösteriyor. Ne demek şahit olmak? Bildirmek, ilan etmek, haber vermek demek. Ben şahidim dediğim zaman ne diyorsun sen? ilan ediyorum. <gülüyor> Haber veriyorum. Onun için mahkemeye seni şahit ne olarak çağırıyorlar? Şahit olarak. Haber vermeye çalışıyorlar. Allah bana burada arkadaşlar şahitlik ediyor. Şahitlik ettiği hudud sunu ney? Elle ilahe illa hu. Ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Tam Türkçesi bu. Ondan başka ne yoktur? İlah yoktur. Tam Türkçesi bu yani. Kelime kelime. Mod olarak. Bu da mod tercüme ettiğimiz zaman. Ama bunun içinde arkadaşlar söylenmemiş, yazılmamış, olup da mana olarak o da var olan farklı lafızlar var. Yani biz de bunu modemot tercüme ettik ki Allah'tan ondan başka ilah yoktur dedi. Bu tercüme bu şekliyle hatalı olabilir. Ben insanlar bunu yanı sanabiliyorum. Mesela der ki adam yani Allah'ın anladına şahitlik etmiş. Allah, yani ondan başka ilah yoktur. Ama biz bugün gönlümüzde görüyoruz. Şahitiz ki Allah'tan başka ilahlar var. Çünkü Allah'tan ne demek Allah'tan başka ilahlar var? Yani ibadet olan, ibadet edilen ilahlar var. İlah ne demek arkadaşlar? İbadet olunan, ibadet edilen. Yani Allah'tan ondan başka ibadet edilen ilah yok Kalkıp ki ya İsa İbn-i Haryen, Meryem'in oğlu İsa. Bugün ibadet edilmiyor mu ona? Ediliyor. Yani bugün o da bir İlah mı? Evet bu manada ibadet olmalı olarak ilah. Demek ki burada takdir olunması gereken, söylenilmesi gereken neler var? Kelime-i var. Ne diyor arkadaşlar o? La ilahe illa hu derken burada, ondan başka ibadete layık ne yoktur? Hak ilah yok. Ondan başka ibadete layık, hak ilah Yoktur ama eğer vardır ondan başka ibadet olunan bâtıl ilahlar var mıdır? Vardır bir sürü, milyonlarca. Yer yüzüne baktığınız zaman, türbelere baktığınız zaman, karada baktığınız zaman, yaşayan ayaklı gezen şehirlere baktığınız zaman her biri ne bulmakta? Kendilerine ibadet olmaktan. Ondan dolayı Allah Teala ne diyor? Ve lake bi enallah -en huval hak. Yani tarif yani zalike bi enallah -en işte o Allah ki huval hak. Nedir o? Hak, ilah odur. Ve enne ma yed'ûne min du'hi onun dışında onunla birlikte ibadet olunanlar ise nedir? Bu var, batıl. Bakın ayette çok açık söylüyorum. Zalike, fi enne allahu vel hak. Ve Allah'ın ayette bakın, kendisinden başka ibadet olunanları içerisinde yok. Allah'ın ayette bakın, benden başka ibadet olunan başka bir ilah yoktur deniyor. Evet, vardır. Ancak, Hak olan ilah sadece benim. Ve zâlikle bi ennellahu vel hak. Hak ki o Allah der. İbadet edilen hak ilah. Ve enne ma ibûne min dûni onun dışında onunla birlikte ibadet ettikleri demek ki Allahu Teâlâ ne ispat ediyor burada? Onunla birlikte ibadet olan neler var? İlahlar var. Onlar nedir? Vâl bâtıl. Onlar da bâtıldır. İşte o zaman diyoruz ki Allahu Teâlâ şahit getirdi. Neye şahit edilmiştir? Seyyidallahü ennehu la ilahe illa bu. Ondan başka ibadete layık, ibadeti hak eden gerçek, hak ilah yok. Allah Zollay'a burada kendi şahitliğinin yanına bakıyor için kendi şahitliğine dikkat ediyor. Peki, vel melâiketu ve kulul ilmi. Melekler ve ilim ehli de buna ne alırlar? şahitlik ederler. Yani bakın allah Teala burada aslında allah Teala'nın kendi şahitliği mi? Hatamca. allah Teala'nın kendi şahitliği yeter. Burada meleklerin şahitliğiyle birlikte aynı zamanda ne yapıyor? İlim sahiplerinin şahitliğini de ekleyerek evet, onlara şahitliği, onlara değer verdiğini gösteriyor. Halime diyorlar ki ilim ehli diyor ki burada bu ayette var? ilim ehliyle bir referans, bir tezkiye var. Allah Teala kendi hak ilahlığını, kendi tek hak kabukluğuna şahit olarak kendisiyle birlikte ne yapmış? İbadet ehlini mi zikretmiş, ilim mi ehlini zikretmiş, İlim ehlini ne yapmış, zikretmiş. Yüki kaimen bir kız bu şahitlik, Allah diyor ki buradaki bu kaimen bir kızlere adaletle şahitlik etmiştir. Doğrulukla adaletle şahitlik etmiştir. buradaki sıfatlar bu bu adaletle, doğrulukla, şahitlik diyor Allah'ın sıfatı. Yani Allah Teala ne yaptı? Kendisinin tek hak ilah olduğuna, doğrulukla hakkı daim kılarak, ayakta dimdik tutarak şahit oldu. La ilahe illahhu Nedir? Ondan başka ne yoktur ibadete yararlı bir yoktur. Bu el azizur hakim. O nedir? Azizdir. İzzet sahibidir. Aynı şekilde nedir? İzzeti Hikmettir. Yani hikmetle beraber hakimdir. Allah'a Allah, bu iki ismini bu iki ismin içerdiği sıfatı Kur'an kendi çoğu yada ne yapar? Beraber zikeder. Bu da onu neyi gösterir? Bu iki sıfatın kemal sıfatı olduğunu, hiçbir eksikliğinin olmadığını noktanlık olmadığını gösterir. Kim insanlar var? İzzetlidir. Mesela i̇nsana örnek verelim. Ama adamda ne yoktur? Hikmet yoktur. Kim insanlar vardır? Hikmet sahibidir ama أثنين وتسعين سورة جميل إذا؟ لا. ومعناها لا معبد بحق إلا الله. بق. Bak إله إلا الله. معناه什么意思？ ناقصين شيء. تفسيره يقول هي. ماذا؟ لا إله إلا الله. معناه لا معبد بحق. لا معبد. ماذا؟ لا معبد. معبد لا. لا معبد. معبد ma'bud? معبد لا. معبد لا. معبد لا. معبد لا. معبد لا. معبد لا. Yani ibadeti hak eden yok. Kimden başka? Allah'tan başka yok. Yani, la ilahe illallah doğru mu? nasıl bu arkadaşlar? Önce nef yeteceksin. Demek nef yetmek. İmkar edeceksin. Önce diyeceksin ki ibadete la il hak ilah yoktur. Nef yettin mi? Sonra ispat edeceksin. Sonra ispat edeceksin. Diyeceksin ki illallah. Ne vardır? Ancak yalnız Allah'ın vardır. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki bakın Ayetlere, tevhidi anlatan ayetlere, tevhidi ay anlatan ayetlerin çoğu, bu uluhe tevhidini kastırıyorum tabii, çoğu önce nef yeder, sonra ne yapar? İspat eder. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın sözü gelecek şimdi, ne diyor İbrahim? İbrahim, babasına ve kavmine ne babasına İbrahim Aleyhisselam'ın sözü gelecek şimdi, Ben, evet. diyor neden? <gülüyor> Sizin ibadet ettiğiniz her şeyden. Burada ne var arkadaşlar? Nefi var, bakın nefi. İnkar, her şey inkar et. Ondan sonra diyor, İlla ancak İlla lezi Fatarani, beni yaratan müstesna. Ondan beri değil. Yani Kur'an'ın yerindeki birçok ayata bakır. Mesela Nuh Aleyhisselam Ve la gad erselin la luhan ila kavmihi Lillah kutmuhu kavmine gönderdik. قال يا قوم Dedi ki قوم أعبدوا الله نعبد الله إبادة الدين مالكم نقول مالكم مالكم نهأتونه من نفيسين من إلها من إلها من إبادة من إلها من إلها من إلها من إلها من إلها من Ondan başka إلها ispat etti? Allah'ı için ispat etti Yani dikkat edin Ayetlere dikkat edin Mesela diyor ki إلها من İbadet etmeyi illa İyyahu. Ancak ona. Yani tevhidle ilgili, uluhiyetle ilgili ayetleri şöyle incelediğiniz zaman hepsinin yani genelliğinde ne görüyorsunuz? Önce nefi, önce ibadet ol, olabilecek, ibadet edilebilecek hak ilahın olmadığı sonra da ispat. Bu ibadete layık tek hak ilahın Allah olduğu. İşte la ilahe illallah da böyle bakın. Alatça bilenler bilir. Önce diyorsun ki la Ne var? Bakın önce nefî var. Yani ispatlar önde yani Allah vardır, yaratandır, rızık verendir değil. yine girerken söylediğim ilk adım atman gereken, ilk bas çıkman gereken bakım La ilahe. İlah, i̇lah yok. Bir hak. Nasıl ilah yoktur? Hak ilah yoktur. Yoksa başka türlü batıf ilahlar var değil mi yani? ilah yoktur derken burada bir kastım neyse hak ilah yok. Yoksa batıl ilahı var. İbadet bulunan batıl müslahı var. La ilahe bi hak illa ispat ediyorsun. İkimizi basamaz. İlla Allah. Nedir? Ancak Allah var. Yani ibadete layık. Tek ilah nedir? Allah'tır. İşte bakın bizler burada bu adlarımızı patlatıyoruz. Bizler burada ömrümüzü alıyoruz. Hep beraber olarak. Tevhidi öğrenme adına. İnsanlara dair etme adına. Ömrümüzü veriyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın ilgili topluluğa bakın. La ilahe illallah'ı duyar duymaz inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Evet. Çünkü manasını adamlar anıyorlar, biliyorlar. Hemen diyorlar ki karşısına çıkıp Ece alel alihete ilahen vahiden Bütün ilahları, bütün batıl ilahları tam Onlara göre hak ilah. İlahen vahiden tek bir ilah mı yaptın? Yani tek bir. Haza ne şey bu? Ocağım. Ne şaşırılacak bir durum, ne şaşırılacak bir iş. Adamlar fesahat, belagat, Arapçayı iyi bilen insanlar oldukları için hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkıyorlar. Gerekirse canlarını, gerekirse mallarını, gerekirse yurtlarını feda ediyorlar. Sebep? Sebep ne? Sebep şu. Diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gel, seninle bizimle ortak kabul ettiğimiz bir Allah var. Bunu ikimiz de kabul ediyoruz. Bir de sen artı olarak bizi Allah'a yakınlaştırdığını sandığımız, iddia ettiğimiz şu ilahları ne yap? Kabul et. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor? Hayır. La ilahe illallah değil. Ne diyeyim? La ilahe illallah değil. Onlar da hemen bunu anlıyorlar. Diyorlar ki hayır. Sen ilahlarını ne yaptın? bir ilah mı Yani bu açıklamadan sonra <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi davetine baktıktan sonra kuran ayetleri okuyup anladıktan sonra bir insanın kalkıp bir insanın kalkıp "La ilahe illallah"ın manasını verirken Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye açıklaması nedir arkadaşlar? Sezihliktir. Artık siz ne derseniz değil. Yani alim kimsesiyle, hoca kimsesiyle bir insan çıkıp da "La ilahe illallah" ne demek diye sorduğunuz zaman ya onu bunu açıklamaya kalkarken Allah'tan başka yaratıcı yoktur, rızık veren yoktur, yağmur yağdıran yoktur diye bunu açıklıyorsa, o bu adam inanın Ebu Cehil'in anladığı kadar bile bu La ilahe Allah'ın manası anlamamış? Anlayamamış, anlamamış. Anlamamış. Bu adette, bakın Mutezile'nin, bakın Maturidilerin, bakın Eş'arilerin yazmış olduğu tevhid kitaplarına çok açık bir örnek. La ilahe illallah'ın manasını dedik ki onlara ne diyorlar? La ilahe illallah'ı ne olarak açıklıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan başka başkanı yoktur, yaratıcı yoktur, yeryüzünü yöneten yoktur. Mesela büyük eş'ali alimlerinden büyük eş'ali alimlerinden Senusi, bu çok bilinen bir alim, eş'ali alimi. İşte bu var, bir akaid-i şeria. Yani Şer'i akidede deliller, delillerin anası diye bir kitabı var, Ummul Darahim. Burada ilahı açıklıyor, ilah kelimesini açıklıyor. Diyor ki ilah kelimesini açıklarken O hiçbir şeye muhtaç değildir. O hiçbir şeye muhtaç değildir, her şeyden muhtaçnidir. El muhtaç ve her şeyde ona, herkes ona muhtaçtır. Arkadaşlar ilahın tarifi bu mu olur? Ya bu ne? Bu İlah'ın tarifini yapıyorum diye. Neyi tarifini yapmış? <gülüyor> <Rav>. <gülüyor> Rab. Samed'in. Samed'in, Rabb'in, yaratıcı olanın. Değil mi? <gülüyor> İlah'ı açıklamak istemiş ama İlah yerine Rabb'i açıklamış, Samed'i açıklamış. Bakın, Akide kitabı yazıyor. Onlara baktığınız zaman onların tefsirlerinde hep bunu görürsünüz. İşte bunların en son halkasında gelen, tabi bundan kadar ilim sahibi olduğundan seyit, buna bakın. La ilaha illallah açıklarken ne diyor, ondan başka ne yoktur diyor, yaratıcı yoktur diyor mesela, Rabb yoktur diyor. Bu manaya gelen ifadelerle la ilaha illallah açıklamaya çalışıyor. Ve bugün birçok insan maalesef, birçok insan maalesef, hatta bazıları selefi olduğunu iddia ediyor, tevhidi öğrendiğini iddia ediyor. Daha henüz la ilaha illallahın manasını öğrenememiş, doğru manasını öğrenememiş. Ve buna rağmen kalkıp da cüretle tepsil yazmış. Bu tefsirinde de La ilahe illallahın manasını Mekkeli müşriklerin söylediği manadan ileriye taşıyamamış ifadelerle tefsir eden adamı bugün ne yapıyorlar? bu tür bazı insanlar? Büyük alim olarak, büyük ilim ehlinin önde giden birisi olarak kabul edip sağlı solda reklamını yapıyorlar. Onun hakkında tutanlara, onun bu yanlışları bu yanlışları ifade edenlere ne diyorlar? Sizler ne yapıyorsunuz? Müslümanların, Selefilerin en üstünlüğünü üphabını görüyorsunuz, ikiye ayırıyorsunuz. Hayır kardeşim. Bizim velamız ve belamız, dokunuz ve sevgimiz, her şeyimiz ne? Zeynep'e arkadaşlar. Tevhid düzenledi. Yani Kim olsa tanımayız. Babamız olsa tanımayız. Tanımayız. Seyit Kutup kim ki? Bizim onun şahsına bir takıntımız yok. Bizim bizatihi uğraştığımız konu insanların kitapları okuyup zehirlendiği ve la ilahe illallah tan çıkardıkları yanlış hatalı manalar. Bizler insanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği, çağırdığı manayı içeren La İlahe İllallah'ı öğrenmeye davet Ama şimdi davamız bu. İnsanlar ne yapsınlar? <gülüyor> Müslüman olmaya ilk adım atarken bir türlü kelimeyi, şahadeti hakkıyla, doğru manasıyla söyleyip, itikad etsinler. Ondan sonra haber etsinler. Salih amelleri de bulursunlar. Önülenir. Allah ucuna çıktılar. Ama insanlar şühten beri hayatlarında bunu söylemelerine rağmen yüzlerce defa tekrarlamalarına rağmen mağdur, öğrenmediklerinden dolayı bakıyorsun adam, koskoca bir cemaatin lideri oturmuş diyor ki, anılarını anlatıyor. Dedim ki diyor, yetiş ya, yetiş ya Hamza. Evet. Yetiş ya Hamza demiş. Ve Hamza da geldi, sana yardım etmiş. Eğer bu adam günden beri oturup La İlahe İllallah'ın manasının ne olduğunu öğrendiydi. Peygamberlerin insanlara neyi davet ettiğini, neye çağırdığını öğrenseydi, Bırakın kendinden milyonlarca kilometre uzakta ölü olan bir adamı çağırmayı sahabeler gibi yanındaki insanlar düşen asasını, sopasını istemeye yardım almak için bile ne yapardı? hayal uyar utanırdı. Ama La İlahe İllallah'ın manasını bilemediği için namazda okuduğu İyâke Nâbudur, İyâke Nes Dâilîn Hangi manaya geldiğini tam idrak edemediği için adam milyonlarca kilometre uzakta toprağın altına gömülmüş. Ne yapıyor? Saabeyi duymamakla rağmen, gücü rağmen kendisi de kurtarmasına içmek ne arıyor, çağırıyor. Yani bu sıfatlara sahip tek bir şey var. O da kim? Allah da arıyor. Zaten onun için ona abone ol, imaret ediyoruz. Hingâldır. La ilahe. Yani diyorsak şey gelmiştir yani. La ilahe. Ne demek la ilahe? Yani nafiyen cemiyya maiyya oday. <gülüyor> açıklıyor şey, film açıklıyor da onun şekilde. La ilahe, yani nafiyen nefiy diyorsun. Hünkar ediyorsun. Neyi? Cemiyya maiyya benun Allah'tan gayrı ibadet olunan, ibadet dinleyen edildiği, sarf edildiği, tercih edildiği, her şeyi ne yapıyorsun? Nefiy Sonra illallah. Ne var? İspat. İspat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 أنا Allah من Kul men biyedihi ملكوت كل شيء kulli ذه كول من بيده ملكوت كل شيء. هرشي يديه تطعان هرشي يساعي بولان كيم دير ده؟ بقى السؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال Bak, ne diyecek ne bu soruya bu sınavda? Diyecekler ki ilk şart biliyorsanız söyleyin hadi deyin. Ondan ne diyecekler? Seyfullûne lillah. Her şeyin sahibi her şeyin mülkü Allah'ın elinde bir diyecekler. Bakın arkadaşlar. Adamlardaki umudiyet tevhidinde olan inanca imana bakın. Bu onlara neyi gerektirmesi lazımdı? Bu neydi getirmesi lazımdı? Gerektirmesi lazımdı. Ama ne yapmak onlara? Getirmedi. Şimdi bunu bakıyorsun adam yüzlerce cilt kitap yazmış. Arıdan girmiş, ineğin sütünden çıkmış, devadan girmiş, ağlı uçan kuşa kadar mahlukattaki sevdiği ayetleri zikrederek Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışmış. 17-20'lik kitapta. Tamam insanlar bunu okuyorlar. Türkiye'de, dünyanın birçok yerlerinde bu kitaplar okunuyor. E varlığın sonuç, varlığın sonuç başını sıkıştırdığı zaman getir. hamle. Varlığın sonuç başını sıkıştırdığı zaman getir. Abdülkadir. Ya Allah'ım bunları okumayı hiç anlıyor. Ya da bunları okunur okunur okunur ama hala Mekke'nin Ebu Cehil'den bir farkı yok. Ona da aynı soruyu soruyoruz. Her şeyin hülkü kimin elindedir? Koruyup kollayan onun koruyup kollama ihtiyacı olmayan kimdir? Ne diyecekler? Allah. yani Onunca sınıfı koyucuk yok. Ardının nasıl bal yaptığını, ineğinin, nasıl süt verdiğini, bunlara da bakmaya gerek yok. Ebu Cehil'e versek, size ki Bizim bir yayın evimiz var. Bize bu konuyla ilgili gel bir kitap yaz. Onda ne yazar? Ama sonuç, hala nerede? Hala başı sıkıştığı zaman ya bu hatı, taifin mübareği olan, taifin hacılarına Arpacher e esinden çorba yapan adamını çağırıyor. <gülüyor> İstap diyordu, yetişmenap diyordu, onlara ibadet ediyordu. Bu da gün ne çağırıyor? Yetiş hamdudu, yetişaptur kardil diyor. Yetiş yani bir yolla, yani bir yallah Peygamber yetiş diyor. Hatta adam yola çıkmış diyor ki Şu anda diyor elimizde diyor Peygamber aleyhisselatü vesselamın ayak izi var Bunu biz de renkli fotokolu çektik kendi kulaklarımla uydum arkadaşlar Herkese de beni vereceğiz bunu diyor Tabi ki herkese de beni orjinalinde atmak mümkün değil İmkansız Evet Bu ayak izini vereceğiz herkese de beni renkli fotoğrafını. isini Bu diyor işte Duvara asılan evde Ev halkını şundan şundan korun Hamile kadın varsa düşük yapmaktan korun Şunu yapar bunu yapar subhanallah <gülüyor> Adalar bu kadar ne yapmışlar arkadaşlar. Ee, yani Aleyhisselatü vesselamın evet ayak izi mübarektir ama bunun fotoğrafçısı buna ait bilir değil mi? Bunu daha araştırmadan ne yapmışlar? Ona üstün masumiyetliyimekler. Fakat pekânlar Aleyhisselatü vesselamın izi olduğu ayak izi olduğu birtak bir kendi efendilerinin kendi ne yapmaklar. Başları sıkıştı zaman yetiştiğini iddia etmekteler. Daha düştükleri zaman onları daradan çıkarttıklarını iddia etmekteler. Yani bunlar, bunlar, bunlar. E, Mekkeli müşriklerle karşılaştırdığınız zaman, terafiyle kalktığınız zaman Mekkeli müşrikler bunlara göre biraz daha ne arkadaşlar? Biraz daha ne? İyiyiz. E, biraz daha şıkları bunlara göre geçiyor. Bazıları söz edecek ki Allah Allah, yani sen bu kadar cübbeli, bu kadar sakallı, e, dergah ehlini, e, muridi kalktın, vurdun, vurdun, vurdun, Mekkeli müşriklerden de aşağı indirdin. Yani bu nasıl bir şey derse cevabı çok acır arkadaşlar. Yani Mekkeli müşriklere bakın, Mekkeli müşrikler e, başları tıkıştığı zaman kime yönelirdi? Allah Allah. Biz onları denizde davulu alarak kaldık o zaman ne yaparlar? Ramazanlığa Suay deniyor. Karaya çıkardığınız zaman Çift koşmaya başlar. Yani sıkıntı anlarında ne var? Yetiş ya var, yetiş ya Rab. Yetiş ya Allah var. Tekliler geldi. sıkıntı anlarında. <gülüyor> Rahat, <Bırak>, ferah. <gülüyor> Boş zamanlarda ne var? Yetiş yetiş yetişmeler. Uzlar, putlar. Bu ki müşter'e bakın, çift koşanlara bakın. Çocuk olmuyor de diyor. Al sana göbek diyorlar bana. Bebek değil mi? Kabre gidiyor, Eyüp Sultan'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. İşte hocaların kartaldan geliyor, yağmur yağıyormuş, felaket var, odunlar üzerine doğru geliyor. Diyor ki yetiş ya, Hamza diyor. Sıkıntı anında aklına Allah değil de kim geliyor? Hamza diyor, Ebu Cehil sıkıntı anında bir hikmat oluyor, Allah hatırlıyor. Farkı görüyor musunuz? Ya bundan başka bir sürü fark var. Mesela Ebu Cehil ve arkadaşları La ilahe illallah'ın malmasını bilmeleri biliyorlardı. Buna rağmen işin koşuyorlardı. Bunlar La İlahe İllallah'ın manasını atmıyor, Bilmiyorlar. Başka? Ebu Cehil ve arkadaşları, Mekke'nin ileri gelenleri, aracı koş koşacakları ilahlardan kriter koyuyorlardı. Yani her önüne gelen adamı ne yapmıyorlardı? İlah olarak Allah'a <gülüyor> kendilerini götüreceğini zannetmiyorlardı. Ama bugün öyle mi? Adam, bugün Bey-i Efendi türbesi var, ben seninle söylüyordum. Açın bakın, tabakat Şa'rani. Şa'rani'nin tabakatı var. tasavruçlar bunu okuyorlar. Giderseniz Fatih'te birçok yeğen evinde olursunuz, bunu satıyorlar, Türkçe'de var. İşte Sehaneşliyat'ın bastığı kitaplar var, İbriz gibi böyle, tasavruçlu kitaplar. Asıl onlara yok, okuyun, okuyun, keramet diye insanlara neler anlatıyorlar. Evliya diye insanlara neler anlatıyorlar. Yani adam, işte gelmiş bir ırmağa, başlamış ırmağın suyu içmeye, insanların gözünün önünde, yukarıdan suyu içiyor, alttan da bir insanların gözünün önünde, i̇şiyor. İçiyor, işiyor, içiyor. İçiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Bir tanesi, Müritlerinin, müritlerinin gizlerini kontrol ediyor. Hangi odada, hangi odada, hangi vakitte, nasıl ne şekilde müritin hanımla ilişkiye girdiğini söylüyor. Yani insanların özel hayatlarına giren, mahvedlerini bilen, yani ondan iddialarını bilen, böyle sapıkları bu adamlar ne yapıyorlar? Allah aracılığı aracılık aracılar koşuyorlar. Yani e bu öyle bunu söylesen bu cevabın onların kafasını mı keserdi belki. Yani de, olur mu dedim. Allah bu da ortak koşuyor mu? Bu olsa olsa bunu keserdi, değil mi? E bu öyle. Ebu Ceyl'e bak, çevreste bak, diyor ki ya Lat, biz Lat'ı tanırız, adam ve bualek adam. Ebu Ceyl'e bırak, işte Kur'an-ı Kerim'den Nuh suresinde, Ven, dua, ya okla, ya okla, nes, bunlar beş tane pus. Bunlar kimdi? Tavvi, daha önceden yaşamış salih insanları. Bilinen, haramdan uzak, böyle nehre gidip, suyu içip, idrarını insanların gözükmeyemeyen, <gülüyor> mahrem odalarına girmeyen, salih bunlar. İnsanlar da bunlara şeytan gelmiş, falanmış. bir taraftan girmiş bunlar Allah'ın. Yani, şey yapsak bunların arasındaki farkları ortaya koymaya çalışırsak ne anlarsak yani bilme izalarız. Bu adamlar içinde bulundukları şirkin ne kadar tehlikeli olduğunu bilerek ilanın bulundukları durumun ne kadar tehlikeli olduğunu ne yaparlar, e, anlayıp e, dönerler diye düşünüyorum. Diyor ki ve i̇şte, tefsirü helzi yevdiha kavluhu taala. Eşla ilahe illallah'ın tefsiri nedir? İman sonrası İbrahim Aleyhisselam diyor ve inkâr İbrahim'in abisi ve kavmi tığahem. Tabasna kavmından ana şöyle demişti. İnney bara ummin ma tabudun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Uza.ెర bu illal lazifatarani ancak seni yaratan hariç. Fe innehu sehdin. ne olacak? Hidayet verecek. Bana hidayet ver Allah'ım. Diyor ki ayetin devamında ve İbrahim Aleyhisselam bu, bu sözünü İbrahim Aleyhisselam bu sözüne yene La ilahe illallah. Önce nefret etti, inkar etti. Sonra ne yaptı? İspat etti. Ve Babasına ve kavmine söylediği bu sözü ne yaptı? Kelimeten bakiye. Kalıcı bir söz olarak. Devamlı kalıcı bir söz olarak bıraktı. Ardına bıraktı. Fi akibihî. Nereye bıraktı? Kendi mesline. Ondan sonra zaten bütün peygamberler ne yaptı? Kendi neslinden geldi. Niye yaptı bunu İbrahim? Niye bunu ilan etti kendi nesline, kuluğuna çocuğunu öğretti. Le'allehum gerci'ûn. Umulur ki insanlar ne var? Mühtelimeyi öğrenir, mühtelimeyi dinler, yani tevhidi öğrenir ve gerci'ûn ne yaparlar? Dönerler. Kulunlukları yanlış hatırlatın, hataladın. Dönerler. Ve kavluhu Allah talepun yükkün yâ ehl-el kitâf. Ey Muhammed de Kibbe'li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 Beynena ve beynakum. Arabımızdaki ortak kelime. Nedir o? En la na'budan illallah. Bakın, kelimeyi temin. En la na'budan illallah. Yavrumu cevap alalım. Allah'a emanet olun. Ve la nusrike beyeşeyyem. Orhan, hiçbir şey ortak koşmuyor. Ve la ettehila babuna baban erbaben. Birbirine yapalım. İbadet ettiğimiz Rab'ler elin verir. Yani erbak buradaki Rab ne manasında? İlah manasında. Herkes biliyor. Hiç kimse, hiç kimse kimseyi o dönemde, ondan önceki dönemde yaratıcı olarak ne yapmadı? Elini gmedi. Değil mi? Diyor mu videoyu Bize yağmur yağdıran sensin. Bize rızık veren sensin, Çocuk çocuk Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Erbarra müluluğullâh fe intevallâv, bu adamlar, <gülüyor> davet ettiğiniz bu insanlar, buna gelmezlerse Fakûlû, deyik onlar, Fakûlûş Hedû, şahit olun, ey Yahudi ve Bir annena, biz muhakkak neyiz? Müslümanlarız. nusman'da hem anlamada genel manada ve özel manada. Fedeli şahadet en Muhammedun e okurullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olduğu onun Allah'ın kulu ve Allah resulü olduğu, elçisi olduğuna, olduğuna şahit etmenin delili nedir? Diyor şu Allah'a. Allah Lekad ja'akum resul min Size bir resul geldi, size bir elçi geldi. Nereden geldi? Bir amfus ikimiz, sende aranızda mı? Hikmete var. Yani tanıdığınız, yani bildiğiniz, güvendiğiniz, sende aranızda büyüyen, bu aydan inmeyen birisi geldi. Azizun aleyna anip doğdu. Sizin sıkıntıya düşmeniz orasından bir çok ağır. Ya sıkıntıya düşmeniz de ne olmaz, katlanamaz. Bunlar örnekleri çok. Mesela misvak, aleykum. Nasıl biliyorsunuz hakkında? La uya an asma aleykum. Ne anlar tün bir misvak, hem de kuldim udu ya da hem de kuldim Şayet size zor bilseydim her namazdan önce ya da başka devlete, her abdestten önce size ne emrederdim? Misvak kullanma. Yani emrederdim yani farz kılınmasını isterdim. Ama ne olur size bu zor olur. Bakın, yani bizim sadece dünyevi işlerimizde değil, dini işlerimizde dahi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sıkıntıya düşmemizi istemiyor. Aa bugün dengeler bozulmuş maalesef. İnsanların yaşama bakan, hayatta bakan bakışları değişmiş. Bugün işte ne olmuş? Artık sakallar bak sıkıntı olmuş, değil mi? Kadınların yüzü yokması sıkıntı olmuş. İnsanların erkeklerin paçalarının kısa gitmesi olmuş, sıkıntı olmuş. Aslında bu sıkıntı değil arkadaşlar. Yani sıkı bu sıkıntı değil. Bu sıkıntıyı biz kendi başımıza almışız. Açmışız. Bu belayı kendi başımıza açmışız. Ezan okuduğunuz zaman camiye gitmek sıkıntı olmuş. Aslında bu sıkıntı değil. Ya Allah Resulü Aleyhisselam bu, şu, buradan şu çıkıyor. Şayet bu gerçekten sıkıntı olsaydı Allah Resulü Aleyhisselam bize bunları yapmazdı. Emretmezdi. Misva'ı ne yapmadığı gibi? Emredi. Fars kılılmasına sebep olmadı. Ama bunları emrettiğine göre demek ki bunlar ne arkadaşlar? Bizi sıkıntıya sokan şeyler olmamalı. Şayet bizi sıkıntıya sokuyorsan o zaman sorun bu da, şimdi kendinizden bak. ''Hareysun aleykum'' Burası öyle bir Resul ki Haris aleykum'' Sizin üzerinde çok düşkün, size düşkün. Bir mu'minim ve ufun rahim'' Mü'minlere karşınayın. ''Lauf'' ''Hoş veruruz'un erhametli ve rahim'' ''Rahmet sahibi, Muhammed sahibi'' Manası şahadet en Muhammed manası şahadet manası şahadet en Muhammedun Resulullah Muhammed Resulullah dil demenin manası nedir? Bunu açıklayalım. La ilahe illallah açmadık. İtiyaz. Muhammed Resulullah. Ne demek bu? Bu sadece dediğimiz gibi la ilahe illallah gibi sadece söylenen anlamı olmayan, gerekleri olmayan, lazımı olmayan bir şeyin Yoksa içerdiği manalar ve manalarla birlikte yapılması gereken şeyler var mı? Adam ya, ezan, okuyor, o, ezan okunuyor. İşte mühezindeki eşadu enne Muhammeden Rasulullah hemen evvel gidiyor. La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah. Hayırdır, bunu söylüyor. Ama manası, içerdiği içerdiği ihtiva ettiği mana ne? İşte açıklıyor, diyor ki Ta'atuhu fi ma emar Şimdi i̇şte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bitirdiklerine bakın. Kur'an'dan Rasulülete bak Murat. Ne yürürsün? Ya bazı şeyler ne var? Emredin. Evet. Ya bazı şeylerden yasaklar. Ya geçmiş olan olaylardan ya da gelecek olaylardan Allah'ın izniyle ne var? Haber verir. Dördüncü olarak da ne var? İbadet. Yani bizlerin ee, ne yapması gerek? İbadetlerini onun yaptığı şekilde yapması gerek. Yani ibadeti nasıl yapılacağını bize var? Öğretir, gösterir. Yani ibadet edilmesini ister. Bu dört şey ister. Emreder, yasaklar, haber verir ve ibadet. Bu dört tane şey. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri, istedikleri amellere bakın. Ya emretmiştir, ya yasaklamıştır, ya haber vermiştir. Ya da ibadet. Şimdi her birine oğlum ele. Emret Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın emrettiği şeylere bakalım. Ne yapalım? gerekiyor ki, ta'at-u mu emar. Emrettiği Mustafa Saati ne yapacağız? <gülüyor> i̇taat edeceğiz. Tamam. Evet. Muhammed e, Resulullah demenin manası var. arkadaşlar. Şey. Bu manayla. Yani <gülüyor> ben Allah'ın resulüyüm. Ha, bunun manası bu değil. Bunun manası bu. Olur. Emrettiklerine itaat. Nehettiğine ne? <gülüyor> Kaçınma, uzak <sıcak> durma, <gülüyor> <gülüyor> Haber verdikleri şeyleri ne yapmak. Tasdik etme, inanma. Diyor ki Mehdi gelecek. İsa inecek. Teccar çıkacak. Güneş batıdan doğacak, doğudan bakacak. İşte Muhammedun Resulullah demek, buna şehadet etmek, bunu gerekir. Haber Allahu bana inanacaksın. Sonra Allah Teala yapılan ibadet ancak onun gösterdiği yolla olacak. Bu dört şart. Iyi Muhammedun Resulullah demek bu. Emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçınmak, haber verdiğini doğrulamak, Allah ﷻ tarafından onun gösterdiği şekliyle yolunda ne yapmak bir etmek. etmez. Dört şey. Şimdi burada Allah ﷻ biliyor, kovar kendini, <gülüyor> ama atağı masumunu kabulü. Allah Resulü Size ne veriyorsa ne yapın onu alın. Ama ne hakumalı o, size neyden yasaklıyorsa onu ne yapın, temtavu. Onu terk et, onu bırakın. Ondan. uzaklaş. Şimdi burada biratlara değinmek eee istiyorum ki bunu inşallah anlayan, idrak eden kişi Allah'ın izniyle biratlardan da sakınıp uzak durun. Biliyorsunuz arkadaşlar biratlar ne demek birat? Birat adına yapılan, sonradan çıkarılan, din adına yapılma kaydıyla sonradan çıkarılan her şey. <gülüyor> Yani uçağa binmeye bir bidat veririz mi Değil mi? Çünkü kimse dil adına uçağa binmiyor. Kaşık, kaşık, kaşık kullanmaya bidat veririz miyiz? Çünkü kimse kaşık kullanırsa ne yapmıyor? Allah'a ibadet ettiği iddia etmiyor. Değil mi? Bidat nedir? Din adına yapılma kaydıyla. Yani biz sevap ummak. Sevap umudunda bulunarak yapılan ibadetlere biz ne diyoruz? Sonra çıkarılan ibadetlere bidat diyoruz. Bidatları iki türlü acılaştırıyor. Birisi Hakeki. Gerçek. Yani aslıyla, tüyüyle hiç olmayıp sonradan lök diye gelen kitabler. Yani, Hiçbir delili yok. Ama adamlar ne yapıyor arkadaşlar? Tak diye böyle birden gökten zembirlerini bir giyir Diyor ki işte nedir? diyor? Mevlüt kandil mesela. Yani, Mevlüt kandilinin ne peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında ne sahabeleri zamanında, ne tabi zamanında ne dört meslek imamı zamanında bir uygulanışı yok. Böyle bir şey Yok bu adam Laplaya getirilmiş. Nisan ayının bilmem kaçıncı haftasına Türkiye'de mesela ne yapmış Mevlit Kandillerini kutluyor. Tarihte söyledik. <gülüyor> anlaşma amacıyla. İbadet niyetiyle yapılan. İnsanlar o gece ne yapıyorlar? İbadet niyetiyle camiye gidiyorlar. İbadet niyetiyle ilahiler okuyorlar. İbadet niyetiyle idare namaz kılıyorlar. İbadet niyetiyle ibadet ediyor falan filan. Ya yani olmayan bir geceyi dinle varmış gibi yaparak kutlayarak Ne atlar bu, bu insanlar. hakiki, asli bir bidat işlemiş olmalı. Yani bunun durumu Allah'ın izniyle açık. Herkes biliyor yani. Peygamberin yapmadığı şey var. insanlar gelmiş, bunu yapıyorlar, yapıyorlar. Biz arkadaşlar, izafi bidatlar var. Yani dinde aslında, asıl itibariyle, Kur'an'da ve Sünnet'te o ibadet aslında emri oluyormuş insan. Ama insanlar onu atmış Farklı bir şekilde değiştirip yapmaya başlamışlar. Burada izafi bidat demiyor, izafi bidat. Şimdi bu şekilde işlemen miratlara adil altı tür ve sınıflandırı vardır. Altı çeşittir bu, bu tür işlemen miratlardır. Yani bir ki, mesela ibadetin, ibadetin yapılan ibadetin tür bakımından yaptığın tür bakımından ne olması lazım? Peygamberin yaptığı tür e şekle ne yapması lazım? Uyması lazım. Şimdi örnek vermek. Bundan bayramında şarkı tutmaması dedi ki: "Ya hocam, Allah bana". Çok iyi bir iş nasip etti. Ben bu Kurban Bayramı'nda koç değil de milyon Ceylan keseceğim. Ceylan. Tamam mı? Yani Çıklıklarınızdan yetiştirilmiş böyle kaliteli 15 2 lira alacağım keseceğim deseyim. E Dedi dese, ki ya yani bunda bir zarar olacağını zannetmiyorum. Niye? Çünkü Allah için Kurban kesiyoruz. Ne var yani? Dese Kurban Bayramı'nın ilk içini kesiyorum. Tramvadan sonra geziyorum. amacıyla değiler geziyoruz kardeşim. 4 tane ayağı var bunun da. Etire güzel. Ya, yani ne olacak? Ki? Onun da 4 ayağı var, bunun da 4 ayağı var. Olur mu arkadaşlar? Olur. Ne olmaz. Niye olmaz? Çünkü cins bakımından, yani tur bakımından, çeşit bakımından peygamberi Mevlevi çeşitliliği ne yaptı bu adam. Çıktı. Değil mi? Ve yani o adamın niyeti ne kadar iyi olsa da. Artık para hostan kaç kat fazla olsa da biz yok seni yaptığınleri Irak. Sen bilerek ne yaptın? Nereden yakalandın? Davada tür bakımından yakalandın. Yani tür olarak, çeşit olarak Peygamberin belirlediği sınıflardan yapmadın cismi. Evet. Tamam? Birisi diyor, "İşin düzel asker." Sebep. Sebep bakımından yaptığın ibadette sebep olarak yani ibadeti bir sebebe bağlı olarak yapıyorsun. Değil mi Muhammed? Bir sebebe bağlı olarak yapıyorsun. Mesela Pazartesi, Perşembe orucunu biz hangi sebeple bağlı olarak tutuyoruz? Nasıl sallallahu aleyhi tutmuş ya, niye tutmuş? O gün nerede? Ne oluyor? Ameller? Allah a yükselir, değil mi? Selebi evet, bu. Şimdi bir tane adam kalkıp dese ki, tamam ben de bu Perşembe oruç tutuyorum. Bu Perşembe oruç tutuyorum hocam. Ama Niye tutuyorum? Çünkü şu anda Hıcapan'ındayız ya, Recep-i İyiyemizi. Yani İsram ilaç kandili. Onun için tutuyorum dese Ne oldu bu arkadaşlar? Diyor. Hangi konuda, bir de, nereye hangi şeye yakalandı? Sebebe yakalandı. Çünkü sunduğun sebep ne arkadaşlar? Amellerin tutulduğu sebep değil. Başka bir sebep. Sen amellerinin Allah'a Vücel için para siparişlemi oluşturuyorsun. O da gelmiş. Bugün diyor Recep Recaibayının 27'si miras Allah Resulü'nün mirası çıktığı bir gün. O zaman ben bu diyoruz diyorum diye. Ne yaptı? Sebep bakımından. Dediğimiz gibi orada dara yakalandı. Yani bir bidat. Üçüncüsü arkadaşlar, nitelik bakımından uygunluk olacak. Nitelik, vasıf. Yani uygunluk burada nerede arıyor? O vasıfta nitelikte. Şimdi adam dese ki, ya hocam, böyle anlamazı dört vekat, farz kılıyoruz, tamam. Ben işte ne yapıyorum? Her vekatta, yani ilk iki vekatta Kuran'ı okurken, Fadil adam okurken, yüz ayet okuyorum. Bak aradan yüz ayet. İkinci vekatta yine yüz ayet. Sonra Rukiye gidiyorum. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, diye yüz kere söylüyorum. Yüz Sonra secdeye gidiyorum. Secde, Subhanallah, diye yüz kere diyorum. Her reketi bu <gülüyor> şekilde yapıyorum. dese, bu ne olur arkadaşlar? Böyle yüzden sınırlanamazsın. Bu şekilde şey yapmazsın. <gülüyor> bilet olur. Niye bilet oldu? Çünkü sıfat. Peygamber gibi böyle sıfat yok. Bunun sınırlanır mısın? Allah'a. Ne oldu? bu adam da sıfat bakımından, nitelik bakımından bu ibadeti İbadet yapmış olması lazım. Evet, Asıl öğlen namazını kılıyor. Ama izahe olarak, ek olarak ne yaptığı bir bidat geliştiriyor. O da ne? Nitelik evet. olarak, sıfat olarak muhalefet ettiriyor. Dördükü saygınası sayıda uygunluk. Miktar ve sayıda uygunluk olacak. Yani Allah Resulü Aleyhisselam şunu dört kere yapın demiş. O kanfiyonu arıyor. Beş kere. Ne zararı var diyelim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ezan dört kere okunur. Gel diyor ben diyorum bir kere de fazla okuyayım. Ne zaman var? Ne, sayıda, <gülüyor> sayıda ne yaptın burada? Sayıda, sayıdan yaptın? Muafet etti. Bir dakikalar. Eşimizde arkadaşlar zaman. Zaman çok önemli. Zaman. Yani dinin Peygamberin belirlediği zaman dışında yapmak. Mesela ya. gel ya diyor ki, hocam ben zamanla ayrıldım. İşten ayrıldım. hafta sonu verdi. Kurban'a Kurban'da da güç var, ay var. Borcum, harcım var, bu para benim elimden çıkacak. Gel, yani şu para benim elimden çıkmadan şu kurbanın, yani Kurban Bayramımız'da kesilmesi gereken kurbanı gel şu amelamdan keselim. O da bayram, bu da bayram. O zaman durumum olmayacak, şimdi durumum olacak. Neyse, ne olur arkadaşlar? Yaklaşık olarak bir de Çünkü Niye? Çünkü bilinin belirli zamanlarda yaptı, o ibadeti yapmadı, başka bir zamanda yaptı. İzafi bir ibad getirmiş oldum. Bu mekan, sonruluk mekan. Yani mekanda uygunluk olacak sünnetle. Cumhurbaşkanımız ancağ diyecek inşallah bu sene. Böylecek. Haziran ağına 9. gün ne yapıyorlar? Arapada çıkıyorlar, değil mi? 9. gün Arapada çıkıyor. Bütün dünya Müslümanları. 9. gün Arapada ne yapıyorlar? Taht yapıyorlar. Mekan Meccano var. Kiaros. İşte ya. Biz nasıl? Siz de insan çok kalabalık. Ben elisi bakfaç şey yapayım. yapayım. Niye yani abi? Orası da Mekke. Burası da Mekke. Orası da dağ taş toprak, burası da dağ taş toprak. Oradan da çadırlar, burada da çadırlar. E burası boş. Burada duralım işte. Yani ne olacak ya? Yani, ne zararı var? Vakfı burada yapalım kardeş. Desen ne dersiz arkadaşlar sonra? Hayır. Mekan orası. Şimdi arkadaşlar Belki alanınızdan bizi duyan arkadaşlar diyebilir ki, ya hocam, öyle uç örnekleri verdin ki kimse böyle şeyleri ne yapmaz zaten? Yapmaz. Bu uç örnekleri niye verdik biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu uç, o, uç örnek gibi gözüken bu hususlar, çok garip gibi gözüken bu hususlar, niye size böyle garip gözüktü biliyor musunuz? Çünkü yaşadığınız toplumda bunları böyle yapan insanlar olmadığı için. İnanın, bugün aramızdan bazı insanlar, aramızdan bazı insanlar, Kurban Bayramı'nda geyik kesmeye başlasa 100-200 yıl sonra bu toplumda normal bir şey olur yani artık Kurban Bayramı'nda da geyik kesilir Anlayışı Sirayet eder bu topluma İnanın 100-200 sene sonra birisi kalkıp bu insanlara dese ki Ya siz bilat işliyorsunuz Peygamber koyun demiş Deve demiş inek demiş Bunları kesin demiş dese Ya kardeşim sen de ne katı kafalısın Ne sert bir adamsın Böyle şey olur mu? Yani koç 100 milyon 200 milyon Bak geyik almış 2.5 milyara Ne yani ona dört, ayak, ona dört ayaklı O da ayaklı der. Niye der? Şuradan biliyoruz. Ya bakın bugün insanlar gidip mezarlıklara ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar değil mi? Ya hocam diyor. Aynı bak şimdi tepki böyle veriyor sana. Yani şu anda geyik olur, geyik kesmek olur mu, olmaz mı diye sorduğun zaman olmaz canım öyle şey diyen adam kabirlerde Kur'an okumak olmaz dediğin zaman ona diyor ki ya sen ne yaptın hocam? Ya kabirlerde Kur'an okumak ne şey olsun ki? Niye bizzat olsun? Ne zararı var? Bana da sen geyik kesmenin ne zararı var? Diyor, biz böyle görmedik yani. Peygamber öyle kesmedi, geyik kesmedi. Biz de geyik kesmiyoruz. İşte sorunun cevabını aslında ne yapıyor? Kendisi veriyor. Ona diyeceksin ki işte al, sorunun cevabı bu. Niye kabirlerde Kur'an okumak olmaz? Peygamber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumadığı için, tavsiye etmediği için ne olmaz? Olmaz. Bu kadar yani. Sen aslında cevabını biliyorsun. Ama örnekler, örnekler, maalesef bidatlar <gülüyor> yayıldığı için, Abdal-i Müslü'ye vicdan çıktığı zaman, Türkiye'de ortaya atıldığı zaman küçük insanlar onunla büyür büyük insanlar onunla yaşlanır bu ne demek yani toplum ona alışır yani toplum ceylan kesmeye alıştı düşünür arkadaşlar kurban bayramında artık ceylan kesiyor sonra kalkıp lafis abi dese ki topluma ya arkadaşlar ben okudum haliste kurban sadece mutlulardan oluyormuş bu ceylan'dan olmaz ne derler ya vahabi misin kardeşim Ne natif nerede sen gidiyorsun kafanı bulamışlar seni Ceylan'dan da buradan olmaz mı? Derler değil mi? Yani bunu inanın derler. Çünkü aynısını bugün cemaatle tespih çekmeyin dediğimiz zaman ne diyorlar? Diyorlar değil mi? Cemaatle tespih çekmeyin. Ya kardeşim cemaatle diyor? <gülüyor> Nereden çıktı bu? Kandil yok diyorsun bunlara falan diyorsun yani. <gülüyor> ya Allah Allah falan filan. İnanın yani bu üst bu yani çok garip, tuhaf gibi gözüküyor. Yani aslında bu örnekler. Ee, niye garip? Garipliği şundan. Çünkü bu toplumda bunlar yok. Yani inanın başlasın olsun maalesef öbür gün bunları savunan insanlar çıkar ve bizimle neyle suçlarlar? Bu abilikle sapıklıklarıla suçlarlar. İşte yani onun o Aleyhisselatü sün diyor bedel İslam olarip ben, ya, garip, İslam garip yani oldularip İslam'ın garip parçası. Böyle tuhaf ne garip? Tuha? Niye nasıl tuhaf? Akide de tuhafsız. Herkes Allah her yerde diyor diyor cihaya Allah karşı bizden değil. Değil? Namazında tuhafsın, kuru pankeziminde tuhafsın, denazda ziyaretinde tuhafsın, her şeyde garipsin. Niye? Çünkü sünnet garip başladı, garip bitecek. Ne mutlu. Evet, evet. Onun için yani hani insanlar bazen diyor ya, o hoşunda gitmesi lazım. Ya tuhafcığım, senin gibi düşünün kaç kişi vardı yani diyor ya. Aslında güzel bir şeydi yani. Sünnet garip, <gülüyor> tuhaf, garip. Ya, biz marjinallık alamıyoruz, o yanlış anlaşılmasın. Bahtlı, tuhaf düşmek Ama bu işin gerekçe hakikati bu. Yani sünnete sarılan, sünneti yaşayan adam, Bak e, olacak, paçaları kısa olacak. İnsan acıgıyorsa ne yapıyorsun? Paydan çok gidiyorsun. Zaten olacak dedim. Değil mi? Yani, bunlar gariplikler, bu asrın gariplikleri. <gülüyor> ama bu Balil Kurabağı ne mutlu e, gariplere. Yastığı ezen naz kaldı. Aslında onca gün bölüm kaldı ama onu inşallah yapmayacağız. Erteliyelim. E, burada söylediğimizi son verelim. Subhanakallahumma bir hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت